Merhaba. Merhaba. <gülüyor> ne yapacağız derken şimdi hop diye başladık. <gülüyor> ben tam başlıyordum işte hepinize merhaba yine bir çarşamba sizlerle birlikteyiz. Söylemiş kadar oldun. <gülüyor> şimdi e, lüzumsuz laflara gerek duymadan başladığın için bugün ben de sana lüzumsuz gelen e-maillerden nasıl kurtulacağız diye konuyu bağlayayım istersen. Eraslan evet, da ]ciğim. çok şikayetçiydi hemen onu yüzden üzerinden bir geçelim. Evet yani böyle bizim hiç gülmeyeceğimiz hatta açmadığımız bir takım mailler geliyor e, şaka mailler gönderenler var bir sürü yani bir tane iki tane oluyor genelde onları bir herkese gönderir. Evet e, şimdi bununla ilgili e, belli hatları kullanıyorsak ne yapmamız gerekiyor yani mesela benim adresim Yahoo'ya ya da Hatmail'ye Super Online'ya bu tür e, bloke edebilecek sistemler var mı? Var tabi daha doğrusu. Ee, sen her durumda sana gelen elektronik postaları nasıl bloklayacağını bilmen lazım. Burada ama şuna karar vermek gerekiyor. Buradaki en kritik soru şu. Mesela diyelim ben sevgili Erdem bana sürekli elektronik posta yolluyor olsun. Teknik yönetme arkadaşımız oradan bakıyor. Ve ben az ah, sıkıldım. Erdem'e bir uyardım, iki uyardım, üç uyardım. Erdem yollama bana şu fıkraları dedim. Yeter artık ben bu e, resimlerden bıktım sunumlardan. Ayrıca benim hiç öyle e, işte... Bunlara gülesim Bunlara yok. Bunlara gülmek de istemiyorum yani <gülüyor> posta kutumu doldurma yazıktır bana dedim ama Erdem dinlemiyor yolluyor sürekli. Ben de aksinerlendim dedim ki Erdem'den gelen hiçbir elektronik posta istemiyorum ne yapacağım? İşte bunu soruyordu Erastan ben de bunun üzerine hemen programa girmeden önce e, seni beklerken kısaca en çok kullanılan iki tane programa Hatme'ye ve Yahoo'ya girdim. Bu arada aç parantez geciktiğimi belirttin kapa parantez. O zamanında geldin şu anda kayıtta olduğumuza göre yayında <gülüyor> evet. yani çok gecikmemişim <gülüyor> yoksa yine ben senin yerine Erastan sağlamla konuşuyor olurdum. <gülüyor> İşte orada neler yapılabilir diye. İstersen Hotmail ile başlayalım. Sonra Yahoo ile devam edelim. Aslında her ikisinde de bu tip ek ayarları yapmak üzere bir opsiyonlar menüsü var. İngilizcesi Options diye geçiyor. Her ikisinde de sağ üstte ekranda mesajları gördüğümüz bize gelen elektronik postaları gördüğümüz ekranda sağ üstte Options diye bir menü adımı var. Buraya bastığımızda karşımıza Options sayfası çıkıyor. Hotmail adoption sayfasının içerisinde sol tarafta e mail ve junk email diye bir kısım var. Posta ve çöp postalar diye bir bölüm var. Bunun içine girdiğimiz zaman e bloklamak istediğimiz bu işe e gönderini bloklamak gönderini devre dışı bırakmak deniyor. Block senders diye bir Hı -hı. yer var. Oraya girmemiz gerekiyor. Oraya girince size diyor ki bloklamak istediğin kişinin elektronik posta adresini yaz ve ekleme tuşuna add tuşuna basıyor. Ben işte oraya giriyorum. Erdem Esatoğlu diyorum ve basıyorum onay tuşuna ve bu saatten sonra Erdem'in bana göndermiş olduğu tüm mesajlar, hem fıkralar, hem resimler hem de onun bana özel olarak bana yazmış olduğu mesajlar da dahil olmak üzere tüm mesajlar otomatik olarak çöp mesajlar dizinle gidiyor yani junk mail folderına gidiyor şimdi bu aynı zamanda bildiğim kadarıyla şeyde de var um, yahuda super online'da da var bildiğim kadarıyla super online'da da var da var aslında bakarsan e, hemen her e-mail programında bu mutlaka var artık bunsuz olmuyor gibi düşünmek lazım yani nerede olduğunu biliyor olmak hı hı. peki mesela bizim mail adresimize diyelim bizimki Evet. bunda e, nasıl yapabiliyoruz ee, Özel mail adresleri. Kurumsal e-mail şey, e çözümlerinde bizimki de dahil olmak üzere iki tane seçeneğimiz var. Hı hı. Ee, bunlardan birincisi daha hiç senin bilgisayarına bile gelmeden filtrelemek. İkincisi de senin bilgisayarına geldikten sonra kullandığımız elektronik posta programında mesela Outlook içinde bunu filtrelemek. Nasıl yapıyoruz onu? Ee, önce kurumsaldan başlayayım. Sen kurumsal olarak diyelim çok şey yaptın. Dedin ki buradan bana bir takım taciz elektronik postaları geliyor. Ben bunu hiç almak istemiyorum. O zaman bizim kullandığımız elektronik posta sunucusunda yani senin hiç görmediğin bilmediğin sunucu tarafında bir ayar var. Ee, bunu, bunu ben gidip ayarlıyorum ya da işte teknik arkadaşlarımızdan biri gidip ayarlıyor bunu e, ekleme hakkı olan ve böylece artık girilmiyor. Ya da sen Outlook'ta isen Outlook'ta gönderin üzerine geliyorsun yine diyelim Erdem örnek olsun sevgili teknik öğretmen arkadaşımız Erdem Esat olduğunun üzerine geliyorsun diyorsun ki ...bu kişiden gelen tüm mesajları... blokla, block dissender diyorsun... ...ve bundan sonra... ...Erdem'den gelen tüm mesajlar... ...senin bilgisayarına gelse bile... ...senin altlığına gelse bile... ...inbox'ında, yoksa gelen kutusunda... ...gözükmüyor. Sadece... ...çöp kutusunda, doğrusu... ...çöp elektronik postalar, junk email... ...folder'da geliyor. Hı. Aslında böyle demek ki... ...kurum olarak rahatsız ediliyorsak... ...o zaman sunucudan... ...ayarlanacak ama... Kurum içinde ben sen istiyorsun ama ben istemiyorsam o zaman yine Outlook'tan e, bloke edebileceğimiz bölüme giriyoruz ve oradan o ismi vererek bloke edebiliyoruz. Kesinlikle zaten kurumsal olarak genel anlamda spamden kurtulmak üzere bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Buradaki bugün konuştuğumuz örnek biraz daha genel anlamda değil. Hiç kimsenin itirazı olmadığı birine diyelim işte Erdem örneğimizde hep. Erdem'e sen sadece Erdem'den almak istemiyorsun artık. Hı hı. Ben diyelim Erdem'in yolladığı mesajları beğeniyorum. O fıkralara bakıyorum ve gülüyorum. Hı hı. Dolayısıyla Erdem'den gelen mesajlar bana geliyor ama sana gelmiyor. Peki e, aynı zamanda spam'e karşı da korunma yöntemi olarak biz kendimiz kendi mail adresimizde almamak için özel bir nasıl diyeyim adres dışı, kelime seçme. Bunu biz kendimiz de yaratabilir miyiz? Tabii. E, mesela diyebilirsin ki içinde ...işte ne olabilir... Ee, ...Nijerya'daki bu şey vardı ya, ...hep gelen mesajlar vardı... ...Nijerya'da bir adam ölmüş... ...işte büyük bir e, şeyi var... E, ...mirası var onu ülke dışına çıkarmak üzere... ...yardım istemek için böyle bir mesajlar dolaşır internette hep... ...denebilir ki çok kısa bir şekilde... ...işte içinde Nijerya kelimesi geçen bir elektronik posta... ...bana ait olamaz... ...benim Nijerya'yla hiçbir işim yok... ...dolayısıyla Nijerya kelimesi geçenleri otomatik olarak... ...filtrele, blokla gibi komutlar vermekte mümkün... ...yani o zaman o... E bloklar şeklinde komutu verebileceğimiz bölümde... ...sadece mail adresi değil... ...aynı zamanda kelimeleri de seçme... ...kelimeki seçme şansımız var. Bunu kurumsal olarak yapmak daha kolay. Bireysel olarak bu tip kelimeler seçme şansımız çok fazla yok. Bireysel programlarda, bireysel çözümlerde... ...daha detaya girmek çok mümkün olmuyor ne yazık ki. Peki, ben son bir şey daha söylemek, sormak... ...daha doğrusu konuşmak istiyorum seninle. Şimdi bunlardan kurtulma yolları tamam. Ama şu artık... E-mail'i e de bu hani telefonu iş için değil de muhabbet için <gülüyor> kullananlarla e, normal yarayacağı şey için kullananlar arasındaki fark gibi. Bu e-mail'de de artık bir takım şeyleri e, çok fazla birbirimize göndermesek diyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani... Genel olarak hayata ve birbirimize karşı olan saygı ve etikle çok paralel buluyorum bunu. Yani araba kullanırken e, otobüs durağında üç arabayı sağlamak için araba kullanmakla elektronik postayı böyle kullanmak arasında çok bir fark görmüyorum. Tabii ki sana katılıyorum. Tabii ki düzgün, etik ve birbirimize saygılı bir biçimde tüm hayattaki e, imkanlarımızı kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ama bu biraz da insan eğitimiyle ilgili bir konu. Bir de şey var yani bazı konular var ki ben biliyorum senin gerçekten gülmeyeceğin ama x başka bir arkadaşımın güleceği ve bana gelmiş bir maili ben asla sana göndermiyorum senin Tabii. ilgini çekmeyecek. Ama de. sen de zaman zaman bana gönderiyorsun bak bunu çok seversin diye ben de hakikaten bakıp çok gülüyorum. Ha, evet yani biraz da böyle seçici olmak lazım böyle bu şey gibi ben ona da çok karşıyım ee, bayram mesajlarını otomatik SMS'le herkese gönderip Tabii. yani herkesin bayramını kutluyormuş ya da yeni yılını kutluyormuş gibi bu da aynen o şekilde oluyor. Yani o şakalar bile kişiye özel yapılmalı diye düşünüyorum. Evet o zaman daha değerli oluyor zaten. Evet yani seç seçerek göndermek. Tabii, hatta ben işte bir sürü insana göndereceğime beğendiğim bir fikrayı sadece sana gönderip. Altına da Banu'cum bak bunu görünce seni hatırladım Bak ne komik seninle şöyle yaşadığımız bir olaya benziyor gibi bir şekilde sana göndermem. Çok daha da anlamlı, Tabii çok ki. daha da esprili. Sadece işte hadi bunu gönder deyip tanıdığım herkesi yazıp da göndermenin bir esprisi de yok aslında bakar. Evet ya bazen de öyle şeyler oluyor ki hepimiz birlikte paylaşmak istiyoruz. Ama galiba bu konuda biraz da seçici olmamız lazım. Yoksa hakikaten adresleri bloke etmek karşı taraf için de çok seimsiz bir şey belki yani, yani burada senin <gülüyor> erdemi kobay olarak Erdem'de kullandım <gülüyor> böyle ki ya. ne yaptınız bana der gibi bakıyor pencerenin şeyini arkasında burada erdem demli hiç öyle mesajları almıyoruz gerçekten onun için rahat rahat şey yapıyor <gülüyor> böylece istemediğiniz mailleri daha doğrusu size böyle seimsiz lüzumsuz mail atan İşinizi ya da taciz, tacizkar insanları e, artık kapıları kapama vakti e, varmış meğerse Murat bugün onu anlattı e, bilgisayarınızın üzerindeki en basitinden e, Outlook bölümünde options bölümünde, bölümünde e, blok adres ya da blok senders deyip gönderenleri blokla deyip istemediğimiz insanların isimlerini yazıp blokla tuşuna bastığımızda artık o insanlardan gelen postalar bizim gelen kutumuza inboxımıza düşmeyecek. Düşmeyecek. Evet böylece daha huzurlu günler geçireceğiz. Ee, haftaya çarşamba görüşmek üzere. Hepinize güvenli günler, hoşça kalın. Hoşça kalın.